405, numaralı konu, Zübeyir bin Avvam'ın kahramanlıkları, Zübeyir'in hicretten önce Hazreti Peygamber'i korumak için kılıç çekmesi, evet, Allah yolunda kılıcını ilk çeken zat Zübeyir bin Avvam'dır, o Mekke'de bir öğle vaktinde uyumaktayken, Allah'ın Rasulü öldürüldü, diye bağıran birinin sesiyle uyandı, fırladı, kılıcını çekip dışarıya çıktı, sonra yolda Hz. Peygamber'le karşılaştı, o, ey Zübeyir, böyle yalın kılıç nereye gidiyorsun, diye sordu, Zübeyir, senin öldürüldüğünü işittim ey Allah'ın Resulü, dedi, Hazreti Peygamber, peki böyle bir durumda ne yapardın, diye sordu, Zübeyir de, yemin ederim ki çıkıp Mekkelilerden hangisini yakalarsam onu kılıcımla doğrardım, diye cevap verdi, bunun üzerine Hazreti Peygamber Zübeyir bin Avvam'a dua etti, Esedi de onun hakkında şu şiiri söylemişti, Allah yolunda çekilen ilk kılıç yine Allah için öfkelenen alnı açık Zübeyir'in kılıcıdır, bu onda görülen ilk gayrettir, yeri ve zamanı geldiğinde ondan daha nice gayretmiştir, hayretler göreceğiz Zübeyr bin Avvam Müslüman olmuştu ve o sıralarda 12 yaşlarındaydı bir gün şeytandan gelen bir ses ona, Muhammed yakalandı, dedi, bunun üzerine Zübeyr kılıcını çekerek sokağa fırladı, Mekke'nin yukarı mahallelerinde oturmakta olan Hazreti Peygamber'in evine kadar koştu, bu arada da kılıcı hep elindeydi, onu gören Hazreti Peygamber, nedir bu halin, sana ne oldu, diye sordu, o da, seni yakaladıklarını duydum, dedi, Hazreti Peygamber bu kez, şayet öyle olmuş olsaydı ne yapacaktın, diye sordu, Zübeyr, seni yakalayan kimseyi bulup öldürecektim, cevabını verdi, bunun üzerine Hazreti Peygamber hem ona ve hem de kılıcına duada bulundu, Zübeyre de evine gitmesini emretti, işte Allah yolunda çekilen ilk kılıç budur.